216. Mektup Bu mektup Mirza Hüsamettin Ahmed'e yazılmış olup, evliyanın kerametini bildirmektedir. Her şeyi yoktan var edip, her an varlıkta durduran, canlıları besleyen, büyüten Allahu u Teala'ya hamd ederim. Onun peygamberlerine ve bunların en üstüne olan Muhammed Aleyhisselam'a ve ona yakın olanlara salat ve selam eylerim. Dağlar, tepeler, dostlarla aramızda perde olduğundan, Görünüşteki uzaklık, buluşmayı, konuşmayı, anka kuşu gibi ele geçmez bir şekilde sokmuştur. Ara sıra yeni bilgileri yazıp sevdiklerime yollamayı acizane düşündüm. Bunun için tek tek gönderdiğim bilgilerden usanmayacağınızı ümit ederim. Kıymetli efendim, bugünlerde her ağızda evliyanın kerameti dolaşmakta, cahil halk, harika, keramet aramakta olduğundan bu yolda birkaç şey yazmayı uygun gördüm. Lütfen dikkatli okuyunuz. Vilayet yani evliyalık, fena ve beka demektir. Bu dereceye yetişenlerde harikaları keşifler görülür. Fakat harikaların çok olması vilayetin tamamlığını ve olgunluğunu bildirmez. Harikaları daha az olduğu halde vilayeti daha kâmil olanlar çok görülmüştür. Harikaların çok olmasının sebebi ikidir. 1. Uruç ederken pek çok yükselmek. 2. Nüzul ederken pek az inmek. Hatta harikaların çok görünmesinin başlıca sebebi ikincisidir. Yani yukarı makamdan aşağı inmenin az olmasıdır. Çünkü aşağı dereceye inen veli sebepler alemine inmiş olur. Her hadisenin bir sebeple hasıl olduğunu bilir. Bu sebepleri yaratanın Celle Celaluhu eşyayı sebeplerle hareket ettirdiğini görür. Halbuki aşağı dereceye geri dönmeyen veya az inip sebepler derecesine düşmeyen evliya yalnız sebeplerin sahibini, sebeplere kuvvet ve tesir vereni görüp sebepleri göremez. Allahu Teala herkese layık olanı, umduğunu verdiğinden bu iki veliye başka türlü ihsanda bulunur. Sebepleri görenin işlerini arzularını sebepleriyle yaratır. Sebepleri görmeyene ise sebepsiz verir. Nitekim hadis-i kutsi de kulların beni zannettikleri gibi bulur buyurmaktadır. Bu ümmetle çok evliya gelip geçmiştir. Bunların içinde Muhittin Seyyid Abdülkadir Geylani'den hasıl olan harikalar kadar hiçbirinden hasıl olduğu işitilmemiştir. Bunun sebebi uzun zamandan beri zihnimi kurcalıyordu. Bir türlü anlayamıyordum. Sonra Hak Subhanehu ve Teala bu bilmeceyi açıkladı. Anlaşıldı ki o büyük veli, evliyanın hepsinden daha yukarı çıkmış, inişte ruh makamına kadar tenezzül etmiştir. Ruh derecesi ise sebeplerin bulunduğu alemin üstündedir. Hasan-ı Basri ile Habibi Acemi'nin kuddisesi ruhu halini burada bildirmek uygun olur. Şöyle ki, bir gün Hasan-ı Basri, Dijje kenarında gemi bekliyordu. Habibi Acemi'ye çıka geldi ve ne bekliyorsun dedi. Gemiye bineceğim, onu bekliyorum deyince Habib, Gemiye ne hacet, sen yakin mertebesine varmışsın dedi. Hasen-i Basri ise, sen de İlmül Yakin derecesine ermişsin dedi. Habib gemiyi beklemeyip su üzerinden yürüyüp karşıya geçti. Hasen ise gemiyi beklemekte kaldı. Çünkü sebepler alemine kadar inmiş olduğundan onun işlerini sebepler tesiriyle yapıyorlardı. habib Acemi ise işlerin yaratılmasında sebepleri görmediğinden onun isteklerini sebepsiz olarak ihsan ediyorlardı. Hasen'in derecesi Habib'in derecesinden daha yüksektir. Çünkü ilim makamındadır, yani ayinül yakini ilmül yakinle birleştirmiştir. Hadiselerin husule gelmesini olduğu gibi doğru görmektedir. Allahu Teala kudretini hikmet altında gizlemekte, her şeyi sebepler tesiriyle yapmaktadır. Habibe gelince, o aşk ilahinin sarhoşudur. Sebepleri görmeyip asıl yapana bakmaktadır ki bu görüşü yanlıştır. Çünkü arada sebepler vardır. Talipleri irşad etmek vazifesi, harikalar göstermenin aksinidir. Çünkü rehber ne kadar çok inmiş olsa, irşadı o kadar kuvvetli olur. İrişad edebilmek için taliple rehberin birbirine yakın olması lazımdır. Bu da rehberin aşağı dereceye, yani taliplerin derecesine inmiş olmasıyla olur. Bir veli ne kadar çok yükselirse, inişi o kadar çok aşağı olur. Bunun içindir ki peygamberlerin son geleni hepsinden yukarı gitti. İnişinde de hepsinden aşağı geldi. Bundan dolayı onun daveti, erişadı hepsinden kuvvetli oldu ve bütün insanların peygamberi oldu. Çünkü inişi fazla olmadığından mahluklara yakınlığı daha çok oldu. Böylece kendisinden istifade daha kolay oldu. Tasavvuf yolunda nihayete varmayıp ortalarda bulunan veliler, taliplere nihayete varmış da inmemiş velilerden çok daha faydalı olur. Çünkü ortadakilerin hali başlangıçtakileri daha uygundur. Bunun içindir ki Şeyhülislam İhrevi Abdullah Ensari buyurdu ki, ''Eğer ebul Hasen'e Harkani ile Muhammed Kassab bir şehirde bulunsaydı sizi Muhammed Kassab'a gönderirdim. Çünkü o taliplere Harkani'den daha faydalı olur.'' Harkani nihayete varmıştı. Talipler ondan pek istifade edemezdi. Yani nihayete varan veliler geriye indikten sonra kuvvetli ifade ve terbiye edicidir. Çünkü Muhammed Aleyhisselam herkesten daha yükselmişken ifade, terbiye etmesi herkesten çoktu. Görülüyor ki ifadenin terbiye etmenin azlığı çokluğu iniş makamlarına bağlı olup nihayete varıp varmadığına bağlı değildir. Burada dikkat edilecek bir incelik vardır ki o da, velinin kendi vilayetini bilmesi lazım olmadığı gibi kendisinden harika, keramet hasıl olduğunu bilmesi de şart değildir. Çok olur ki herkes onun kerametini görür. Onun bu kerametinden hiç haberi olmaz. İlim ve keşif sahibi olan Evliya'nın da kendi kerametinden bazısını bilmemesi caizdir. Bazen bunların alemi misaldeki şekillerini, suretlerini bir anda çeşitli memleketlerde herkes gösterir. Uzak yerlerde şaşılacak işleri yaptıkları görülür. Halbuki kendisi bunları hiç bilmez. Hazreti Mahdumi Mevlana Nurettin Camii Kuddisesi Ruhu buyuruyor ki, Büyüklerden birine çeşitli yerlerden gelen tanıdıkları, Seni Mekke'yi mükerremede gördük ve birlikte haç yaptık. Başkaları da seni Bağdat'ta gördük ve birlikte şöyle şöyle şeyler yaptık derlerdi. Halbuki o kimse o günlerde evinden çıkmamıştı ve o kimseleri görmemişti. Acaba niçin böyle söylüyorlardı? dedi. O kimseye mevlana caminin kendisiydi. Her işin doğrusunu yalnız Allahu Teala bilir. Daha fazla yazmaya lüzum yok. Merak ettiğinizi, daha çok anlamak istediğinizi öğrenirsem, inşallah daha çabuk ve daha çok yazarım. Ve selam. 217. mektup Bu mektup Molla Tahiri Bedaşî'ye yazılmış olup batının haline kadar bilinmezse o kadar iyi ve evliyanın keşiflerinde hata olmasının sebebini kaza-i muallakla kaza-i mübremi ve dinde güvenilecek şeyin yalnız kitap ve sünnet olduğu bildirilmektedir. Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya hamd ederim ve peygamberin seyidine salat ve tertemiz akrabasına ve ashabına selam ederim. Uzun zamandan beri halinizi bildirmediniz. Her ne şekilde olursa olsun doğru yoldan sapmamalısınız. İman edilecek şeylerde ve ibadetlerde ve her işte İslamiyet'ten kıl kadar ayrılmamaya çok dikkat etmelisiniz. Kalbin nispetini, bağlılığını korumak ve büyüklerimizin gösterdiği şekilde temizlenmesine çalışmak da çok mühimdir. Kalbin hali ne kadar gizli kalırsa o kadar iyidir ve cehalet, hayret arttıkça güzel olur. Çünkü Allahu Teala'ya ait bilgiler ve isimlerden kalbe doğan marifetler tasavvuf yolunun ortalarında hasıl olup nihayete doğru azalır. Vasıl olduktan sonra bütün yok olur. Allahu Teala'yı tanıyamamak ve ona kavuşamamaktan başka hiçbir kazanç kalmaz. Hele dünyaya mahluklara ait keşiflere, bilgilere ne diyelim ki zaten bunlar çok vakit yanlış olur. Böyle bilgilerin olması ve olmaması müsavidir. Sual Evliyanın mahluklara ait bilgileri çok vakit yanlış oluyor ve kalbine doğan bilgilerinin tersi hasıl oluyor. Mesela bir kimsenin bir ay sonra öleceğini veya yolculuğunun geleceğini haber veriyorlar. Bunlar olmuyor. Bunun sebebi nedir? Cevap Veli'nin kalbine gelen bilgi, haber verilen iş çok defa şartlara bağlı olur. O Veli o anda şartları anlayamaz. O şeyin şartsız olarak her halde meydana geleceğini sanır. Bunca'm başka lehv ve mahfuzda yazılı ileride olacak bir işi arife yani veliye gösterirler fakat o iş değiştirilebilen silinip yeniden yazılabilen şeylerdendir. Gazayı mollak gibidir. Arif o işin bir şarta bağlı olduğunu, silinebilecek şeylerden olduğunu anlamayıp elbette hasıl olacağını sanarı ve gördüğünü haber verir. Böylece o iş de hasıl olmayabilir. İşittiğime göre Cebrail Aleyhisselam bir gün peygamberimize gelip bir gencin yarın sabah erkenden öleceğini haber verir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gence acıyıp huzuri saadetlerine çağırır. Ne isteği olduğunu sorar. Bir kızla evlenmek ve bir de tatlı isterim der. Emir buyurup ikisini de hemen hazırlatırlar. Genç o gece odasında ailesiyle oturmuş tatlı yanlarındayken kapıya bir fakir gelip ''Açım, Allah rızası için bir şey verin'' der. Genç tatlının hepsini fakire sadaka verir. Sabah olunca Peygamberimiz gencin ölüm haberini bekler. Uzun zaman haber gelemeyince birini gönderip sorar. Gencin sağ ve keyif yapmakta olduğunu söyler, hayret eder. O sırada Cebrail aleyhisselam gelir. Ona sorar. Cebrail aleyhisselam, gencin tatlıyı sadaka vermesi, gelmekte olan belayı geri çevirdi der ve gencin yastığı altında büyük bir yılanı ölü olarak bulurlar. Bu haber bu fakire hoş gelmiyor. Cebrail aleyhisselamın yanılmasını caiz görmüyorum. Yahut Cebrail Aleyhisselam'ın masum olması, emin olması ve hiç yanılmaması vahiy şeklinde getirdiği şeylerdir. Yani Allahu Teala tarafından indirdiği şeylerde yanlışlık ihtimali yoktur. Bu genç için getirdiği haberse vahiy değildir. ve Mahfuz'da görüp öğrendiği bir şeyi haber vermiştir. ve Mahfuz'da yazılı olan şeyler silinip değiştirilebildiğinden bundan öğrenilen haberler yanlış olabilir. Allah-u Teala tarafından getirilen şeylerin ise yanlış olmak ihtimali yoktur. Şahadetle ihbar arasında fark vardır. İslamiyyete şahit olmak kabul olunur, haber vermeye ise güvenilmez. Kaza, yani Allahu Teala'nın yarattığı şeyler iki kısımdır. Kaza'yı muallak, kaza'yı mübrem. Birincisi şarta bağlı olarak yaratılacak şeyler demektir. Ki, bunların yaratılma şekli değiştirilebilir veya hiç yaratılmaz. İkincisi şartsız muhakkak yaratılacak demek olup içi bir surete değiştirilemez muhakkak yaratılır. Kaf suresinin 29. ayetinde mealen sözümüz değiştirilemez buyuruldu. Bu ayet kelime kaza mübremi bildirmektedir. Kaza-i muallak içinde Raat suresinde Allahu Teala dilediğini siler, dilediğini yazar mealindeki 39. ayeti kelime vardır. Hocam Muhammed Tabakî Billah Kuddisse Ruhu buyurdu ki Seyyid Abdülkaderi Geylani Hazretleri bazı kitaplarında buyurmuştur ki: "Kaza-i kimse değiştiremez fakat ben istersem onu değiştirebilirim." Bu sözle şaşar ve olacak şey değildir derdi. Hocamın bu sözü uzun zamandan beri zihnimi kurcaladı. Nihayet Allahu Teala bu fakire de bu nimeti ihsan etmekle şereflendirdi. Bir gün sevdiklerinden birine bir bela geleceği ilham olundu. Bu belanın geri döndürülmesi için Cenabı Hakk'a çok yalvardım. Bütün varlığımla ona sığındım. Korkarak, sızlayarak çok uğraştım. Bu belanın ve mahfuzda kaza-i muallak olmadığını, bir şarta bağlı olmadığını gösterdi. Çok üzüldüm. Ümidim kırıldı. Abdülkadir-i Geylani Kıdisesi ruhunun sözü hatırıma geldi. İkinci defa olarak tekrar sığındığım çok yalvardım. Aczimi, zavallılığımı göstererek niyaz ettim. Lütuf ve ihsan ederek kaza-i muallakın iki türlü olduğunu bildirdiler. Birisinin şarta bağlı olduğunu lehve mahfuzda gösterilmiş meleklere bildirilmiştir. İkincisinin şarta bağlı olduğunu yalnız Allahu Teala bilir. Lehve mahfuzda kaza-i mübrem gibi görünmektedir ki bu kazai i muallaktan birinci gibi değiştirilebilsin. Bunu anlayınca Abdülkadir Geylani Hazretlerinin sözündeki kaza-i mübremin bu ikinci kısım kazai i muallak olduğunu ve kaza-i mübşem şeklinde göründüğünü yoksa hakiki kaza-i mübremi değiştiririm demediğini anladım. Böyle kaza-i muallakı pek az kimseye tanıtmışlardır. O sevdiğim kimseye gelmekte olan belanın son kısmı kazadan olduğunu anladım ve hak ı Subhanehu Teala'nın bu belayı geri çevirdiği malum oldu. Allahu Teala'ya bunun için şükürler olsun. Ona sevdiği ve beğendiği gibi şükürler olsun ve bütün insanların en üstünü ve peygamberin sonuncusu olan Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Ve ona yakın olan evliya'ların ve ashabının hepsine salat ve selam olsun. Ya Rabbi, kalplerimizi onun sevgisiyle doldur. Hepimizi onun yolunda bulundur. Bu duaya amin diyenlere Allahu Teala merhamet etsin. 218. Mektup Bu mektup Molla Davud'a yazılmıştır. Pirin hakkını gözetmeyi bildirmektedir. Kıymetli kardeşim Mevlana Davud'un mübarek mektubu geldi. Bizleri sevindirdi. hak zahirlerinizi ve batınınızı razı olduğu şeyleri yapmakla süslesin. Sevgili peygamberi ve onun yüksek aile hürmetine doğamızı kabul uyuyorsun. Kalbin çeşitli şeylere dağılması yüzünden kalp için aldığınız dersi yapmakta ve Büyüklerin yolunda ilerlemekte gevşeklik olmamalıdır. Bir karartı ve bulanıklık olursa, Allahu Teala'ya yalvararak boynunuzu bükerek ona sığınarak bundan kurtulmaya çalışınız. Bundan kurtulmanın ikinci ilacı, bu nimete kavuşmanıza sebep olana, sizi bu yolda yetiştirene tam bağlanmanızdır. Bu büyük nimete kavuşturan zatın haklarını, edeplerini gözetmeye çok çalışınız. Onun rızasını kazanmayı, Allahu Teala'nın rızasını kazanmaya vesile biliniz. Kurtuluş yolu ancak bundadır ve selam. 219. mektup. Bu mektup Meriç'a evrece yazılmıştır. İnsan cahil olduğu için bedeninin hastalığının gidermeye çalışmaktadır. Kalbin dünyaya düşkün olması hastalığından haberi bile olmadığı bildirilmektedir Allahu Teala sizi ayıplardan, kusurlardan korusun. Sizi lekeleyecek şeylerden. Geçmiş ve gelecek bütün insanların en üstünü hürmetine muhafaza buyursun. Ey mesut ve temiz kardeşim! insanın bedenine bir hastalık gelince ve uzvunda bozukluk olunca o hastalığı gidermek ve o bozukluğu düzeltmek için o kadar uğraşır da kalp hastalığı kendisini sonsuz ölüme ve bitmez tükenmez azaplara sürüklediği halde bu korkunç hastalıklardan kurtulmayı hiç düşünmemektedir ve onu gidermek için hiç kıpırdamamaktadır. Kalbin hasta olması demek Allahu Teala'dan başka şeylere tutulmuş olmasıdır. Eğer kalbin bu tutulmasını hastalık bilmezse çok alçak kimsedir. Eğer bilir de aldırış etmese çok pistir. Bu hastalığı anlamak için akli muat lazımdır. Akli meaş kısa görüşlü olduğundan ancak görünüşe bakar. Akli meaş dünyanın geçici lezzetlerine bakarak kalp afetini hastalık bile saymadığı gibi Aklimoat da ahirette verilecek sevaplara bakarak bedendeki bozuklukları hastalık saymaz. Aklime aş kısa görüşü, aklimoat keskin görüşüdür. Aklimoat peygamberlere ve evliyada bulunur. Aklime aş malı düşkün olanlar, dünyaya bağlı olanlarda görülür. Aradaki farkı düşünmelidir. Aklimu adı kuvvetlendiren şeyler, ölümü düşünmek, ahirette olacak şeyleri öğrenmek ve ahiret derdiyle şereflenmiş olanlarla birlikte bulunmaktır. Farisi'nin dediği gibi, aranılan hazinenin nişanını verdim sana, belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Bedenin hastalığı, akamı İslamiye'nin yerine getirilmesini güçleştirdiği gibi, kalp hastalığı da İslamiyeti uymayı güçleştirmektedir. Şura suresi 13. ayetinde mealen, Müslüman olmalarını istemekliğin kafirlere çok güç gelmektedir ve Bakara suresinin 45. ayetinde mehalen, namaz kılmak, ibadet etmek yalnız müminlere güç gelmez buyuruldu. Görünen uzuvların kuvvetten düşmesi, ibadeti güçleştirdiği gibi kalpte imanın zayıflamasından güçleştirmektedir. Yoksa İslamiyet'in her emrinde kolaylık vardır. Bakara suresinin 185. ayetinde mehalen, Allahu Teala size kolaylık yapmak istiyor. Güçlük çıkarmak istemiyor ve Nisa Suresinin 27. ayetinde mealen Allahu Teala emirlerinin hafif olmasını diledi. Çünkü insanlar zayıf yaratıldı buyurdu. Bu iki ayeti de sözümüzü ispat etmektedir. Farisi'nin dediği gibi, bir kimse körse güneşin suçu ne? Bunun için bu hastalığı gidermek çok lazımdır. Bunun mütanssısı olan hekimlere sığmak farz ayındır. Resul ancak haber verir. 220. Mektup Bu mektup Şeyh Hamidi Bingali'ye yazılmıştır. Tasavvuf büyüklerinin yanıldıkları şeylerden birkaçını bildirmektedir. Ailemlerin Rabbi olan Allahu u Teala'ya hamd olsun. Peygamberlerin en üstününe ve onun haline ve ashabının hepsine selam ve dualar olsun. Buradaki fakirlerin hali her gün daha iyi olmaktadır. Her gün daha çok şükretmek lazım gelmektedir. Uzaktaki sevdiklerimizin de böyle olmalarını istiyoruz. ''Azizim, bu hiç bilinmeyen yolda yolcuların ayağa kayacak yerler çoktur. İtikatta ve her işte İslamiyet'in ipinin ucuna yapışmak lazımdır. Yanımda olanlara ve uzakta olanlara yapacağım nasihat yalnız budur. Aman gafil olmayınız. Bu yolda yolcuları şaşırtan birkaç yanlışı yazıyorum. Bu yanlışların sebeplerini açıklıyorum. Dikkatle düşünerek okuyunuz. Başka yerlerde de bunlarla ölçerek hareket ediniz.'' Tasavvuf yolundaki yanılmaların birisi salik, yani yolcu, makamlara yükselirken alimlerin söz birliğiyle yüksekliklerini bildirdikleri kimselerden kendini daha yüksek bulmasıdır. Bu salik makamı, bu büyüklerin makamlarından elbette aşağıdır. Fakat salik, bazen kendini, insanların en üstüne oldukları meydanda olan peygamberlerin de üstünde görürler. Böyle görmekten Allahu u Teala'ya sığınırız. Birçoklarının böyle yanlış görmeleri şundandır ki, Peygamberler ve evliyanın hepsi önce kendi varlıklarının mebdei tayyunu olan isimlere kadar çıkarlar. Böyle çıkanlar veli olur. Vilayet mertebesine kavuşur. Sonra bu isimlerde ve isimlerden Allahu Teala'nın dilediği makamlara yükselirler. Fakat bu yükselmeler hepsinin konak yerleri, vücutlarının mebdei tayyunu olan isimlerdir. Yükselirlerken onları arayan çok zaman o isimlerde bulur. Çünkü o büyüklerin yükselirken tabi yerleri bu isimlerdir. Bu isimlerden yukarı ve aşağı hareket etmek sonradan tesir eden kuvvetlerle olur. Yaratılışın yüksek olan bir salih o isimlerden yukarı ilerler. O isimlerin sahipleri olan peygamberlerden kendini daha yukarı sanır. Önce inanmış, iman etmiş olduğunu unutur. Peygamberlerin yüksekliğinde evliyanın üstünlüklerinde şüphe düşer. Bu makam salihlerin ayaklarının kaydığı yerdir. Bu zaman salik, o büyüklerin bu makamlardan sonsuza doğru yükselmiş olduklarını bilemez. O isimlerin yükselirken tabi yerleri olduğunu da bilemez. Kendisinin yükselirken tabi yerlere bulunduğunu, kendi yerinin o büyüklerin yerleri olan isimlerin altında ve çok aşağıda olduğunu düşünemez. Bu kimsenin üstünlüğü tabi yerlerin yüksekliğiyle ölçülür. O yer, kendi mevdeyi tayini olan ismi ilahidir. Yine bunun içindir ki büyüklerden birkaçı demiştir ki arif yükselirken büyük aracıyı arada bulamaz. O arada olmadan yükselir. Hocam Muhammed baki billah Hazretleri Rabia-i Adviyye'de bunlardan birisi olduğunu bildirmişti. Bunlar yükselirken büyük aracının mevzii tayyunu olan isimlerden ileri çıkınca berzahiyeti i Kübra'nın arada kaldığını sanıyorlar. Berzahatiye-i Kübra Hakikati Muhammediyye diyorlar. İşin doğrusunu yukarıda bildirdik. Bu yanılmaya Saliklerin kimisinde de sebep şu olmaktadır. Salik, kendi mevdeyi i Tayyunu olan isimdeyi seyrederken, ilerlerken büyüklerin mevdeyi i olan isimleri de topluca geçmektedir. Çünkü her isimde bütün isimler kısaca bulunmaktadır. İnsanın her şeyi kendinde bulundurması, mevdeyi i Tayyunu olan isimde bütün isimlerin bulunduğu içindir. Salik kendi isminde ilerlerken büyüklerin isimlerini de kısaca geçerek, isminin sonuna gelir. Kendinin daha üstün olduğunu sanır. Görüş olduğu ve hepsinin geçmiş olduğu, büyüklerin makamlarının, makamların aslı olmayıp müminleri olduğunu anlayamaz. Bu makamda kendini, hepsi toplanmış ve onların kendinin parçaları sanarak kendini daha yüksek görür. Beyazıdı Bestami, bunun için bayrağın Muhammed Aleyhisselam'ın bayrağından daha yüksektir dedi. Aklı başında olmadığı için bayrağının Muhammed Aleyhisselam'ın bayrağından değil, o bayrağın görüntüsünden daha yüksek olduğunu anlayamadı. Kendi isminin hakikatinde o ismin görüntüsünü görmüştü. Yine bunun için kalbinin çok geniş olduğunu bildirdi. Arş ve bütün içindekiler Arif'in kalbinin köşesine konsalar hiç doymaz dedi. Burada da bir şeyin görüntüsünü kendiyle karşılaştırdı. Çünkü Allahu Teala Arşa büyük buyurdu. Arif'in kalbinin Arşanında ne kadar kıymeti olur, ne miktarı olur? Arşta olan zuhurun yüzde biri kalte görünmez, isterse Arif'in kalbi olsun. Cennette olanı görmek Arşta zuhur edecektir. Bu söz bugün tasavvufçulardan birçoğuna ağır gelirse de fakat yarın doğru olduğunu anlayacaklardır. Bu sözümüzü bir misalle açıklayalım. İnsanda elementer bulunduğu gibi göklerde de benzerler vardır. İnsan bütün bunların kendinde bulunduğunu düşünür. Bütün elementleri ve gökleri kendi parçaları olarak görürse ve bu görüşü kendini kaplarsa ben yer küresinden daha büyüğüm ve göklerden daha genişim diyebilir. Aklı olan kimse bu sözü işitince onun kendisinde bulunan parçalardan daha büyük olduğunu, yer küresinin ve göklerin ise onun parçaları olmadıklarını anlar. Bunların benzerleri onun parçalarıdır. O, bu parçalardan olan nümunelerden daha büyüktür. Yoksa yer küresinin ve göklerin kendisinden daha büyük değildir. ''Bir şeyin numunesi yani benzerini onun kendisi zannettiği içindir ki, Fütuhat-ı Mekki'ye kitabının sahibi olan muhittin Arabi Kuddisesi ruhu cemi Muhammedi, cemi İlahi'den daha geniştir.'' dedi. ''Çünkü Cemi-i Muhammedi'de ilahi hakikatlerle mahlukların hakikatleri vardır. Bunun için daha geniş olur.'' dedi. Halbuki orada ancak uluhiyet mertebesinin zillerinden, görüntülerinden bir zillin bulunduğunu, o mertebenin hakikatinin bulunmadığını anlayamadı. O mukaddes mertebe azametli ve kibriya sıfatıdır. Cem-i Muhammed'i bunun yanında hiç kalır. Bir avuç toprak nerede, her şeyin sahibi nerede? Şunu da söyleyeyim ki, Salih kendi Rabbi olan isimde seyreder. İlerlerken üstünlükleri söz belli olan büyüklerden birkaçını kendisi yüksek derecelere çıkardığını, onları ilerlettiğini zanneder. Burası da saliklerin ayaklarının kaydığı yerdir. Böyle sanarak kendini daha yüksekte bilmekten, böylece sonsuz felakete düşmekten Allahu Teala'ya sığınırız. Büyük bir padişah, şerefli bir sultan, emrindeki bir valisine gider. Vali yardımıyla o vilayetin güzel yerlerini gezer ve kıymetli yerleri görürse buna şaşılır mı ve vali sultandan daha yüksek sanılır mı? Olsa olsa burada ufak bir şeyde üstünlük düşünülebilir ki hiç kıymeti yoktur. Çünkü her çöpçü ve işçi, kendi işinin inceliğinde büyük bir alimden ve başarılı bir fen adamından daha üstündür. Fakat bu üstünlüğün kıymeti yoktur. Kıymetli olan üstünlük her bakımdan üstün olmaktır. Alim ve fen adamı bunun için yüksektir. Bu fakiri de böyle yanılmak çok oldu. Yanlış görüşlere çok yakalandım. Bu haller çok zaman sürdü. Fakat Allah-u Teala korudu. Önceki inancım hiç sarsılmadı. Ehli sünnet halimlerinin bildirdikleri itikata hiç gevşeklik olmadı. Bunun için ve bütün nimetleri için Allahu Teala'ya hamd ve şükürler olsun. Ehli sünnet itikadına uymayan görüşlere hiç kıymet vermedim. Bu itikada uygun manalar verdim. Kısaca şöyle anladım ki bu görüş doğruysa ufak bir şeyde üstün olmayı gösterir. Üstünlük Allahu Teala'ya yakın olmakla ölçülür. Bu yükselmenin çok olması da kurbu yakınlığı gösterir. O halde niçin üstünlük ufak bir şeydedir diyerek küçülsün? Bu sual doğruysa, önceki kuvveti iman yanında böyle görüş, bu kuruntu yerleşemediği yok oldu. Hatta bunun yerine tevbe, istiğfar ve Allahu u Teala'ya sığınarak 50 sünneti itikadına uymayan böyle keşiflerin görüşlerin hasıl olmaması için yalvardım ve dua ettim. Bir gün böyle yanlış keşifler için beni kıyamette sorguya şekerlerse, azap ederlerse diye çok korktum. Bu korku beni çok kapladı, hiç rahatım kalmadı. Allahu Teala'ya çok yalvardım. Bu sıkıntım çok zaman sürdü. Böyle bir zamanımda bir velinin kavri yanından geçiyordum. Bu üzüntümün çözülmesi için o veliden yardım diledim. O anda Allahu Teala'nın lütfu, merhameti yetişti. İşin iç yüzü olduğu gibi açıklandı. Ailemlere rahmet olan sonuncu yüce peygamberin ruhaniyeti hazır oldu. Üzüntülü kalbi teselli buyurdu. Sana hasıl olan yakınlık, senin Rabbin olan ismi ilahi mertebesinin zillerinden bir zille olan yakınlıktır. Bu yakınlıksa her bakımdan üstünlüğü bildirmez. Bu makama alemi misaldeki görünüşünü açıkladılar ki hiç şüphem kalmadı. Bütün kuruntular yok oldu. Böyle şüphelere yol açan ve iyi manalar verilmesi lazım olan bu gibi bilgilerden birkaçını kitaplarımda ve mektuplarında yazmıştım. Böyle bilgilerin yanlış olmasına yol açan yerleri Allahu Teala Teala'a lütfederek bildirince bunları da yazarak yaymak istedim. Çünkü yayılmış olan günahın tevbesini de yaymak lazımdır. Böylece herkes bu bilgilerden isamiyete uymayan fikirlere saplanmasın. Bunlara saplanarak doğru yolda sapmasınlar. Yahut da ve gösteriş olarak bu fakire sapık, cahil demeye kalkışmasın. Çünkü bu hiç bilinmeyen yolda böyle güller çok açılmıştır. Birçoklarının doğru yola çekmiş, kimisini de yoldan çıkarmıştır. Yüksek babadan kuddisesi ruhu işittim ki, delalet çukuruna düşen, doğru yoldan ayrılan, 72 fırkanın çoğu, tasavvuf yoluna girip, yolun sonuna varmadan yanlış görüşlere aldınarak sapmışlardır. Bir göz ki nazarında, ibret olmasa anın, başının üzerinde düşmandır insanın. Kulak ki... Öğüt almaz her dinlediği şeyden, akıtsan yeri vardır kurşunu deliğinden.